profesörler. Hükümet onları işte profesör olarak bir yerlerde görevlendirilir. Tıp fakültesinde böyle bir Alman profesör varmış. Şimdi, şimdi nein, hayır. Kramp girse dahi bir şampiyon, kram halinde dahi Batman boğulmaz kendisi kurtarır. Peki hocam demiş neden öldü yani bu adam? Bu Kerim Bey de orada. O da savcı. Savcı da yani Sebebi ölümü, ölümün sebebini tespit etmek için orada bulunmak zorunda, rapor vericek, uşundan ölmüş diyecek. Kendisi anlatıyor orada. Hayır demiş profesör. O demiş, kraftlar ölmedi. Peki o adam öyle diyor demişler, rengi yani yüzmeyi biliyor. Parmaklarına baksanıza demiş. Adam usta adam tabii usta profesör. Parmaklarının burası, saf sarı. Saf ser. Ben yani hepinizin parmaklarını yokasam, tüm tüm tüm yolunu çırp diye <gülüyor> anlayın. Parmaklar sarılır. <gülüyor> parmaklar sarılır, sapsalır bu parmaklar. <gülüyor> parmaklar sarılır burası, ondan anlamış. Biz küçükken, bak, hikayeden hikayeye geçiyorum ama, ben şeyi çok severim. Bağızı verirken, canlı tablolar vermeyi çok severim. Hatırda kalır. Vefa listesini okuyoruz biz, ortaokul talebesiyiz. Şehzadebaşı Camii'nin bu kapısından girdik, avlusundan, öbür kapısından çıkacağız, bizim okula gireceğiz. Kestirmeden gidiyoruz, caddeden gidip, böyle dik, dik açıp, çizip, çok yürümektense Şehzadebaşı'nın avlusundan girip çıkacağız. Orada bir çocuk gördük, yakışıklı, giyimi güzel. Önüne de bir eşya bağlamış gibi, şöyle. Eşap bağlamak herkesin kârı değildir yani böyle, baya yakışıklı, saçları dalgalı, bilmem ne filan yakışıklı bir çocuk, ondan sonra siler açıyordu orada, caminin avlusu, yani yol gibi kullanmıyor yani, şey kapanın bir avlu değil, şezade ve camisi tamamen su, siler açıyordu orada, biz de böyle ona bakıp önünden geçiyoruz, yani burada bir arkadaş var, oradan bu tarafımız, küçüğüz yani, burada kim gibiyiz, burada bizim kadar küçük yok, o bir de ağırdı. Biz böyle bakarak geçerken, bir şeyler söyleyeyim, o şehzade başının arkası vefa semtidir. Vefa semti de İstanbul'un kaba dayılarıyla tanınmış bir semtidir. Eli bıçaklı adamlar, tefeler, kaba dayılar, bilmem hep böyle bir yerdir yani. Bizim çok vefa sesi orada ne yapalım, kenardan. Şimdi, biz böyle geçerken, o yakışıklı çocuklar geliyor. İzzah dedi, kapıyı tuttuk, gelin buraya dedi, durun dedi, kaçsak mıyız? avlu büyük, kapıya kadar, gidin gidinceye kadar, iddiniz de ensedem, kaçmamız mümkündür, evvel, Evet tuttuk dedi, vefanın kabadayı da gelin buraya dedi. meşhur. Baba, gidiyor, atlayın, e, de bakıyorsunuz, değil mi dedi, hık ne diyeceksin yani, ona bakıyoruz bir sekare de Sıra işim var, işim var bakıyorsunuz değil mi dedi? Biz hıçlık ettik. Şurasında çok güzel ipek mendili vardı. Bir şey unutmuyor. Adam yakışıklı, damat gibi giyinmiş. Şuradaki ipek mendili çıkar. Beyaz, tertemiz. Mendili öyle şey yaptı. İpek mendil, pahalı, Sıra adam bir çekti. Mendile bir yükledi, üzerin mendil sapsarı oldu, sapsarı oldu, ne renk, kararengi sarı, taba rengi, taba rengi, sapsarı oldu, bir nefeste, bunu gösterdi böyle mendil bize, bakın çocuklar dedi, biz çetirmez karşısına, dörse iki tane patlasa ne yapacaksın, kimseye bir şey söyleyemezsin, ve bak havada ellerine ilerledim, bakın çocuklar dedi, bir nefeste dedi, şu beyaz mendil ne oldu dedi. Sakın dedi siz sigara içmeyin, benim işime bakmayın dedi. Sakın siz dedi sigara içmeyin, hayır adam dedi. Biz yavaş yavaş hemen oradan uzaklaştık, gittik ama o hal şeyi unutmuyorum. Ona da müteşekkir. Yani bize bir canlı şey, medeni feda ama bir şey gösterdi. Bir nefeste kahverengi oluyor meslek. Şey, e, bunun çok şey yaptığın zaman ne oluyor? Karın gümlükteki ahşap evlerin, Efendim soboda morlarının altında zifir damlayan yere bir şey asarlak, kutu asarlak, dım dım dım zifir O zifir insanın içine damlıyor ve doluyor. Şimdi bu hikaye bitti. Hikaye içinde hikaye. İçindeki hikaye bitti. Gelelim şeye, mortta ölü getirmişler. krab geldi diyorlar. ama profesör de nein diyor, nein, no demir. Hayır, hayır diyor. E nedir diyorlar ağzına, e, parmaklarına bakın diyor. Sigaret yerlerkesi bu diyor, parmaklarından benziyor. Burası sararmış yapmaktan. Kimisi böyle içiyor. Bir neşter vuruyor ciğerine, karnına. Açıyorlar karnını, bak Aç ciğerini. Tabi eldivenler filan var, nokta otopsi yapacaklar yani, ölümünün sebebini tespit edecekler, doktor ürünler, bir yoruyorlar, açıyorlar, ciğeri diyor, Profesör Kerim Bey anlatıyor bana, o, o zaman savcıymış işin başında orada duruyor, hocam diyor ciğeri simsiyah, ciğeri çıkarttı diyor, ciğerin en aşağısı simsiyah, çünkü zifir aşağıya birikiyor, simsiyah. Yukarısı koyu kahverengi, yukarısı daha açık kahverengi, daha açık kahverengi, ciğerinin azıcık üstünde birazcık ciğer rengi bir şey var, azıcık bir kırmızılık var. Aşağı tarafı simsiyettir. Alman profesör böyle ciğer avuçladı diyor, bir sert böyle diyor, boncuk boncuk her yerinde zifir çıktı diyor. Yani zift çıktı diyor, zifir, yani biraz sulu zift demek ya. Yani. Zift çıktı diyor, yani asfalt çıktı diyor, katran çıktı diyor yani, şöyle bir yaptı, bir yaptı diyor, boncuk boncuk, ciğerden içeri, şey. demiş ki bakın, bu çocuk, çünkü genç delikanlı daha, bu çocuk sigara içe içe, ciğerlerini içeri doldurmuş, zihirde doldurmuş, yüzerken vücudun şeye ihtiyacı var, fazla miktarda o çizgara ihtiyacı var. Hani neler çalışıyor? vücudun her şeyi çalışıyor yüzmede. En iyi spor yüzmedir. Her şey çalışıyor. Her şey çalışıyor ama neyle çalışıyor? Kömürle mi çalışıyor? Benzinle mi çalışıyor? Süper mi çalışıyor? Neyle çalışıyor? Oksijenle çalışıyor. Yani daha önce aldığı kılar oksijenle şeyle yanıyor. Oksijeni alamayınca oksijensizlikten boğularak ölmüş. Oksijensizlikten boğularak ölmüş. Doktor da teslek etti, öyleymiş. Yani Sinara'nın bu için bir şey daha söyleyeceğim. Hazır, hazır açılmış ya. Yani üç analiz tamamladık, ondan sonrası şey. Zaten bitti konumuz. Ee, bazı mevzulumuz. Sigara içen bir insanın ilk uğradığı musibet nedir? İnsanın gırtlarından aşağı doğru, ciğerlerine doğru nefes yolları var ya, bu nefes yollarının içinde suyun içindeki yosunlar gibi böyle böyle hareket eden saçaklar varmış. Adı neyse doktorlar bilir, ben bilmiyorum. Söylediler onu. Grönçların içinde böyle şeyler yosun gibi, suyun içinde dipte yosunun sallandığı gibi devamlı salınım halinde olan püsküller, saçaklar varmış. Alvord. Al al, i̇şte bu, bu varmış. <gülüyor> Efendim Alvord. Al var. Şimdi, sigara içen bir insanın ilk zararı, ha bunlar ne yapıyor? Bunlar şuurlu olarak belli bir hizmet görmek için böyle yapıyorlar, sallanıyorlar. Hava ile ciğerin girmiş olan tozları, kılları ciğerden dışa doğru böyle böyle, böyle böyle dışa doğru atıyorlarmış. Bu toplanan, bütün her taraftan toplanan ana yola geliyor, ana yolda yukarıya geliyor. <gülüyor> Yaptığın zaman Balgam olarak dışarı çıkıyormuş Toplanan bu şey. Sigarenin ilk zararı Bu an ve onların Hareketini öldürmekmiş An bu süpürme için ciğerlerde yapmıyor Süpürme için ciğerde yapmayınca Senin öksürüp de dışarı attığın Balgamlar bundan sonra artık ciğerde Kalıyor Efendim, Zifirle karışıyor Zifirle karışıyor Ciğer Yer çekim dolayısıyla aşağıdan itibaren dolmaya başlıyor. Bittikçe yukarıya doğru doluyor doluyor, insan sonunda ciğersiz kalıyor. Benim eniştem İzmir'e gitmiş, tezimin kocası enişte İzmir'e gitmiş, muayene olmuş doktorlara demişler, gezsiz. Havak günde kaç paket sigara içerdi rahmetli. Beş vakit namaza da gidilerden var, kaç paket sigara içerdi? Belki beş paket de sigara da içerdi. Hemen <gülüyor> hafta bir paket içerdi belki. Sen demişler, ciğerini zifir doldurmuşsun, senin üç aylık ürünün var demişler. Çaresi de yok senin sen bitmişsin demişler. O da gelmiş köye, samaz niyaz, ibadet, devam etmiş. Aşağı üç sorduk, üç ay sonra vefat etmiş. Yani sigara insan yavaş yavaş yürüyor. Ben sigaradan değil, şeker hastalığında bile korkuyorum. Ben şimdi şeker hastasıyım, kaybettik. Kaybettik. Kaybettik. Kaybettik. Şeker hastasıyım. E, şeker tatlı bir şey. Şeker hastasından niye korkuyorsun hocam? Çünkü şeker hastalığı sistemik bir hastalıktır diyor doktorlar. Ne demek sistemik bir hastalıktır? İnsanın bütün sistemlerinde tıkanıklık verir, bozar hepsini. Gözünü bozar, kılcal damarlarını bozar, Efendim, beynindeki kılcal damarlarını tıkar. Ne olur yani bunlar böyle olursa? Bir zaman gelir göz kör olur. Neden? Çünkü kılcal damarların içine efendim, şeker yapışıyor, damarlar tıkanıyor, doluyor. Kan geçecek durum kalmıyor, kılcal damar ölüyor. Nasıl gibi şeyler başlıyor, neden? Derinin orasına kadar kılcal damarlar kapandığından e, besleyici maddeler gitmiyor. Nasıl gibi, nasıl gibi, nasıl bile şeyler Topukları böyle patır patır patlıyor, nasıl gibi oluyor, nasır filan değil, oraya gitmiyor, vücudun besleği için maddesi gitmiyor, deri ölür, deri ölür, göz ölür, hatta beyin ölür. Beyinde de çok ince dovarlar var, onlar tıkanıyor, yani bir kireçli suyun borusunu kireç doldurup tıkadığı gibi, sonra kaç oluyor. Adam, sağ tarafı tutmuyor, sol tarafı tutmuyor vesaire, ciğerleri vesaire vesaire her şey, şey yapıyor, sistemik bir hastalık. Yani, vücudun bütün ince noktalarını tıkıyor, hassas noktalarını tıkıyor, onun için korkuyor, onun için perdiz yapmak lazım. Yani, şekerden bile ben korkuyorum, bizim arkadaşlar sigaradan korkuyor. Sigara Sigara, şekerden daha tesir, daha çabuk şey. Yapıyor. Onun için içmemek lazım. Şimdi tabii bunu nereden açtık, bilmem, Kendisi boğan, efendim boğamaz çünkü vücut emanettir, kendisine bıçak saplayan saplayamaz çünkü vücut emanettir, emanete riayet etmek lazım, emanete kötü davranışta bulunamayız diye yanı şey yaptık, onun için bu akşam teklif ediyorum, teklif benden, kabul sizden, siber olur artık, ondan sonra sigara içmiyor, güneyimlerden olur. Müslüm girinlerden olun, girin müslümlerden olun. Neyse hangisi doğruysa, sigara içmeyin, zararlı. Teklif sizden, bu akşam düşünün. şöyle bir dinleyenizi yapayım ben hemen. Bana kalsa, insan kararını verdi mi sigarayı, paketi hemen atmalı. Yerine kaldı mı? Bu Mendebur kandırmıyor insanı. Töker bir şeyler yapar, geri kandırır. Allah, efendim. Sıhhat ve afiyetli yaşamak nasibesin etsin. Amin. Efendim, e, hayırlı üzül ömürler versin. Amin. Sağlıklı yaşam nasibesin. etsin. Amin. Geç ve dinç olarak böyle ömür sürmeyi nasip etsin. Kizarsan uygun işler yapmayı nasip etsin. Cennet ile cebaniyle müşerref eylesin. Amin. Allah hepinize razı olsun. El-Fati. Değerli Efendim, İngiltere gibi sistemleri olan ülkelerden haksız yoldan kazanç sağlamak çalışıyor halde işsizlik parası almak. Ve bu ülkede sistemin kurumları özelleşmiş olmasından dolayı sigorta firmaları gibi firmaları dolandırmak, onlardan yüklü paralar almak ve bunları hayır yolunda kullanmak mümkün mü? Cahil. Mümkündür ama caiz değildir. Çünkü Müslüman virüs olmak zorundadır. Ee, haram yolda kazanılan bir şeyle kör olur usulü hayır yapılmaz. Yani haramdan kazanılmış bir şeyle hayır yapılsa da kabul olmaz. İkinci <gülüyor> kuru budur. Hayır bir olay. Evet, dünyanın büyük bölümünde bankalar Yahudilerin Bunlar da dolandırmak caiz midir? Bankalar iş yapmak caiz yani doğrusu onların da iş yapamak daha doğru. Ama umumi bir kaydı olarak Müslüman dürüsttür, açıktır. Her yaptığı şey tertemizdir. Her şey e, sıkı sadakat üzerine olmak gerekir. Allah sizden razı olsun. Uzun ömürler versin ağabey cümlemize. Bazı namaz kılan oruç sudan hatta Bizlerin namaz, oruç, din, iman konularında yeri olan arkadaşlarımıza örnek gösterdiğimiz kardeşlerimiz maalesef özellikle kadın, var, disco ve parafon mevzularında yanlışlıklar yapıyorlar ve bizlerin namaz kıldırmak hatta busul abdesti aldırmak için çaba sarf ettiğimiz kişiler bize biz sizin namaz kılan arkadaşlarını da biliyoruz diyorlar ve bizden uzak duruyorlar. Bu işe soğuk bakıyorlar. Bu tutarsız kişilerin, bu yeni başlayacak olan arkadaşlarımızdan dolayı günahı nedir sayılarından? Şimdi, bir insanın kötü örnek olması dolayısıyla başka insanların iyi insan olmasına engel olması Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Efendim lâ tec'al lâ fiddeten -de ki diye dua etmiş Efendim, eski devirlerde mübarek insanlar. Yani yarabbi bizi böyle e, kafir kalımlara, hatalı işlerimizden dolayı kötü öpüp olmamızdan dolayı onların İslam'a gelmesini engellemek suretiyle demem bir böyle imtihan, bir vesile olmaktan koru demek diye tefsir kitapları Bunu yazıyor efendim. E, bu yararı vardır yani insanın kötü olması olması dolayısıyla başkasını cezalıyorsa. O caymada, o ceyaların günahı vardır, o caymaya sebep olan filanca kimsenin de vebali vardır. Bu şeyde Kur'an gibi böyle, yani maalesef e, o da vebal altında kalıyor. Onun için kötü örnek olmamaya çalışmak lazım. Yani her şeyi iyi yapmaya çalışmak lazım, başkasına kötü örnek olmamak lazım, bizim yüzümüzde İslam'a gölge düşünmemaya çalışmak lazım efendim ve e, İslam'ı kazanmak için güzel örnek olmaya çalışmamız lazım. Ama iyi yola gelmeyen insanın da kötü insanları örnek göstermesi meşru bir mazeret değildir. Allah tarafından kabul edilen bir şey değildir. O da gelmemesinden dolayı cezasını gene Ya Rabbi ben filancayı gördüm. Onu iyi, onun iyi Müslüman olmadığını anladım. Ee, onun için İslam'ı sevmedi, İslam'a yanaşmadım. Bu mazeret değildir. Allah onun da cezasını verecektir. O Müslümanlığı iyi yapamadıysa yapamadı Allah'ını cezalandıracak kusurundan dolayı ama senin Allah'ın davetine icabet ederek Allah'a iyi kurulmak borcun yani sen falancanın yüzünden, falancanın sözünden hareket etmiyorsun Allah seni davet ediyor Allah seni cennetine çağırıyor davet ediyor, sen Allah'ını dinlemiyorsun Peygamber seni Efendim e, cennet edavi ediliyor, hak yolu da edavi ediliyor. Sen neylerden dinlemiyorsun? Köyü mü sendere bakmayacağız? Bizim e, İstanbul'da ihvanımıza bir Ermeni var. Ermeni ustasıydı, Müslüman olmuştu, hocamıza gelmişti, ders almıştı. Efendim, <gülüyor> hocamızın adı Zahid, Zahid adını almıştı. Ermeniydi. Kapalı çarşıda dükkanı vardı efendim. Ona her gün Ermeni pabazlar gidiyorlarmış, yalıyorlarmış. Ne diye Ermeniliği bıraktın? Ermeni kilisesini bıraktın? Ne diye Müslüman oldun? Ehat din diye Müslüman oldun? E bu ateşte bizim komşu falanca hacı hacca da gitmiş ama ticarette şöyle hile yapıyor, böyle yapıyor. Yalan söylüyor işte filanca şöyle diyorlarmış yani papazlar. Kötü örnekler gösterip, sen ne diye Müslüman oldun diyorlarmış bu arkadaşa. Bu arkadaş kendisi anlattı bana. Yani bu Müslüman olan Ermeni kardeş anlattı. O diyormuş ki, siz şehirdeki kanalizasyon, kanalizasyondaki pis suları gösteriyorsunuz. Bak bu sular pis diyorsunuz. Halbuki suların dağdan çıktığı ilk kaynağa gidip, Kaynağın ilk yerine çıkın. ilk yerinde suyun ne kadar temiz olduğunu, <gülüyor> içilebilir hesapta olduğunu, ne kadar serin olduğunu, ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Kanı, şehirdeki kullanmış suyun kanalizasyondaki haline bakıp suyu kötülemeyin. Asıl kaynağa bakın diye cevap veriyorum derim. Yani bana anlattığı kafanızlarla <gülüyor> konuşurken böyle anlatmış. Bu güzel bir benzetmedir. Yani bizim hepimiz biz birbirimizden sorumlu değiliz, biz birbirimizi örnek almak durumunda değiliz. Bizim örneğimiz Peygamber Biz Kur'an'a uymak zorundayız. Biz asr-ı saadet Müslümanlarına bakmak zorundayız. Biz dinin ana kaynağına bakmak zorundayız. Ana kaynağında kırıl kırıl, şırıl, şırıl akan, güzel İslam'a bakmak zorundayız. Yoksa misallere bakarak hareket ederse, Peygamber Efendimiz'e zamanında da kötü misaller olmuş. Peygamber Efendimiz'e zamanında yaşayan da kafir olan insanlar mı? O zaman da var. Birisi çarpışıyormuş, harde kahramanca, iyice güzel çarpışıyormuş. Kimişer ki, Ya Resulallah, Alancı adam çok fedakarca cihad ediyor, çarpışıyor. Efendimiz demişler. Efendimiz demiş ki o cehennem bitti. <gülüyor> Herkes şaşırmış, hayret etmiş vesaire diren, donmuş kalmış yani. Derken Allah, bizim sapımızda kabirlerle cihad ediyor, kahramanca çarpışıyor, o cihandan indir demiş Peygamber. Donmuş kalmışlar, yani, ne desinler? Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Ama adam da cihad ediyor. Kabirle çarpışıyor, kabirle çarpışan, kalırsa Gazi'dir, uygunsa şehittir, biliyoruz. Allah yok da çarpışanların şeref müşehid olduğunu biliyoruz. Öncelikle de demiş. Biraz sonra haber gelmiş, savaş meydanından Cephe, cepheden, asıl çarpış meydanından. Allah demin söylediğimiz şahıs, çarpışan, kahramanca çarpışan şahıs, yaralanınca, yarasının acısına dayanamadı da ahvah edip, ferahat figan edip, çok acıdığından dayanamayıp, kılıcın kabzasını, o tarafını toprağa dayayıp, sivri tarafını karnına dayayıp kılıcın üstüne abanmak suretiyle intihar ediyorlar, demişler. O zaman, demin dönmüş olan şahısların hepsi hayretlerini böyle şey yaparak, e, ifade ederek allah Ekber, allah Ekber'' diye bağırmışlar. Tabi yani intihar edince önleme gidiyor Tabi yani Resulullah Efendimiz onun akıbetini bildiğinde, ilk, ilk baştaki o şeyle çarpış öğrendemelerini anlamadı, O Peygamber Allah'ın bildirmesi de biliyor. Ee, onun için dostluk e, söyledik. Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanında bile, mesela birisi öldü. Bu savaşta iddia ettiği için bunun cehennemlik olduğunu anlıyoruz. Bir başkası öldü. Peygamber Efendimiz'e hizmette bulunan birisiydi. Onun zamandaki birisiydi. Öldü. Peygamber Efendimiz dedi ki önce enlendikler. Şaşırdılar. Çünkü dedikler nimet malından çalmışız. Benimet malı taksim edilminden önce çalınmaz, alınmaz ortaya konulur. Taksim yapı yapılır, ona göre yapılır. Öyle yapmamış, çalmış. Bunun için cezasını çekecek. Bir ayakkabı sırımı bile alsa, balıcıyı bile alsa, ateşten bir sırım almıştır bir Peygamber Çalmış, çaldığı için celezime Yani, biz kişilere bakmalıyız, biz özüne bakmalıyız, Kur'an'ın kendisine bakmalıyız, efendim, bakacaksak Peygamber Efendimiz'e bakmalıyız, bakacaksak Aşeri'ye bakmalıyız, bakacaksak Allah'ın evliye Allah bakmalıyız, kötü örnekler her zaman bulunabilir. Yani öğretmenlerin 99 tanesi iyidir de, bir tanesi talebesine reşvat olur, tamam, öğretmenlik kötü değil ama öğretmenin kötü değil. Efendim, hocaların hepsi iyidir de, bir tanesi, iki tanesi kaydırıyordur. Olabilir, Allah istehetsin. Efendim, başka güzel hangi meslek varsa onları düşünün, iyisi vardır, kötüsü vardır, kötüyü art, örnek almak doğru değildir arkadaşlar. Hocam, bir Müslüman cihat yapmadan Cennet'e girebilir mi? Cennet'e girmenin çok yolu var. Cennete girmenin yolu sadece cihad değildir. Efendim, bir insan bir hasenesi kabul olsa, ya bir güzel iş kabul olsa, bir güzel işten dolayı cennete girebilir. Ama, Müslümanlar cihat oluyor, cihat başlamış, cihat yaparken cihada gitmezse onun cihattan kaçmak da büyük bir inattır. ı efendim ordudan savaş anında firar etmekte büyük günahdır, en büyük günahlarındandır, o zaman da olmaz. Ama cihat yokken, eğer camide ibadet derken, tesbih çekerken, hacca gitmişken, şöyle derken, bunu derken, ölür, cennete kalabilir, güzel başka bir şey yapar, cennete kalabilir. Yani cennete girmenin değil, yegane yolu cihat edip de şey olmak değildir. Çok, pek çok insan vardır, nice insan vardır, şevdete gider. Hatta hadisi i şerifle söyleyeyim, yani ben bunları böyle sizi sakin sakin gördüm ve soyadım coşar olduğundan coşarak söylüyorum değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, nice sıcak yatağında, yastığında, yorganında yatarken ölen insan vardır ki yatağında öldüğü halde Efendim, Allah ona şehit sevabı verir, yatağında öldüğü halde şehit sevabını kazanarak ölür. Neden? Niyetinde cihad etmek, şehit olmak aşkı vardı da ondan. Yani niyeti dolayısıyla yatağında ölse bile bazı insanlar şehitlik mertebesine ulaşır, yani cennetlik olabilir. Demek ki asıl olan niyettir, murattır, istekçir, efendim iyi şeyler temenni ediyor ve savaş olur da, e, savaşırsa ölür. Ölmez döner gazi olursa gazi olur, bakarsın e, yatağında ölür, bakarsın hiç cihada, cihada katılmadı ölür, cennetlik olur. Biz şimdi e, bir nesiliz, savaş görmedik. Savaşa girmedik yani, e, Kıbrıs harbi olduğu zaman bazen gitti ama istesen ben de katılacağım desem bile almazlar. Şimdi üsuller de, değişti. Ben de gönüllü olarak savaşa katılmak bakmıyorum, Gittim. E, şimdi benim çarpışacak ordumuz, adamımız var derler. Yani istediği zaman da olmaz yani bu iş. Seferi. bu Bu demek? Seferin kartları var. Kartlar var şeyler var bilmem ne filan. Yani pek çok insan vardı ki pek çok yollardan cennete girmiştir. Girebilir. İlla cihat değil. Ama cihat çok sevaptı bir iştir. Yani en sevaptı işlerin sıralamasında baştaki işlerden biri birisi de Allah yolunda cihet etmekdir malını, canını vermek. Müslüman olmayan diğer insanlar cennete girmeyecekler mi? Evet girmeyecekler. Ama ne zaman? Peygamber Efendimiz'in devri başladıktan sonra Müslüman olmayanlar cennete giremeyecek. Yani Peygamber Efendimiz'den sonraki insanlar Peygamber Efendimiz'e inanmamışlarsa, Kur'an'a inanmamışlarsa, Müslüman olmamışlarsa cennete girmeyecek. Peygamber Efendimiz'den önceki insanlar Hz. İsa'ya kadar Hristiyanlardır, iyi olanları cennete girecek. Hz. İsa'dan Musa'ya kadar, Musa Aleyhisselam'a kadar, Hazreti İsa gelmeden önce, Musa Aleyhisselam'dan sonra o arada yaşayan insanlar, Musa Aleyhisselam'a uyanlar cennete gelecek. Yani her peygamberin devri var, devresi var, o devre geldi mi, artık ona efendim bağlanmak mecburiyet veriliyor. Peygamber Efendimiz geldikten sonra bir insan, efendim mi, Müslüman olmazsa, Peygamber Efendimiz'i reddetmiş olduğu için, kabul etmediği için cennete girilmesin. Mümin olması lazım. Eşel en la ilahe illallah ve eşel enne Muhammeden abdollu ve Resulü oydemesi lazım. Biz böyle müslüman olacaklara, onun için onu telkin ediyoruz. İslam'ı hiç duymamış kişilerin durumu ne olacak? Evet, nazari olarak da belki hakiki olarak da İslam'ı duymamış insanlar olabilir dünyada, bakarsın. Himaliyaların tepesinde 8000 metre yükseklikli bir köyde İslam'ı hiç duymamış. köyde insanlar vardır. Medeniyet de görmemiştir. Otomobilde hiç çıkmamıştır oraya. Efendim radyoda yoktur filan. İslam'ı hiç duymamıştır. Veya Amazon'un fethedilmemiş ormanlarının arasında bir yerde bir kabile vardır da İslam'ı hiç görmemiştir. Kutuplarda vardır. Bilmediğimiz bir yerde vardır filan. Olabilir. Avustralya'nın bile bilinmeyen bazı kısımlar vardır. Avustralya'nın bile. Şimdi İslam'ı hiç duymamış bir insanın görevi Allah'ı bilmektir, Allah'ı bilecek, Allah'ın varlığını bilecek, bulacak, birliğini de bulacak. Allah'a inanır da, birkaç tanrıya inanırsa olmaz. Allah'ın bir olduğunu anlayacak, tedir inancına sahip olacak Ve o zaman ee, cennete girer. Ama şeyse, Efendim, Allah'ın varlığını bildiğim, bilememişse o zaman güçlük olarak imansız olarak kaldığında cennete girmez. Yani imanla mükelleftir, şeriatla mükellefti. Şeriat akımlı yok ki, bilmiyor ki uygulasın namaza orucu zekat bilen bilmiyor, ama imanla mükelleftir. Selamünaleyküm, çok kıymetli hocam. Allah'ın tarihi hazretleri sizden razı olsun, hepimizden razı olsun. Sizin vesilenizle Allah'ın sayesinde burada böyle bir topluluk birlikte olduk. Allah size razı olsun. Hocam malumunuz İngiltere'de yaşıyoruz. Burada en büyük eğlence ve şeytanın tuzağı vakit geçirme yeri bir tür ırmak üzerine kurulan ve adına bol yani gemi. Gemi, Gemi denen bir biskova tür, türüdür. Bazı dervişler maalesef sık buralarda sık sık görülüyor. Bu kişiler, dervişler kendilerini avutmak için biz içki, içmiyoruz gibi sözler söylüyorlar. Bunun yanında kadınların kendileriyle olan yakınlıkları ise bazen sefaha kadar e, o sürüyor, umursanmıyor. Bu konuda görüşünüzü bildirirseniz memnun oluruz diyor. Tabi günahların çeşitleri çoktur. Efendim, mümin bir insan, günahlı yerlere yanaşmaz. Efendim, hatta günahkar insanların yanında da pek yanaşmak doğru değildir. Onlardan uzak durmayı, e, dinimiz Kur'an-ı Kerim emrediyor. Efendim, hatta bir yerde otururken, orada bir günah işlerine başlarsa, Kur'an-ı Kerim de buyuruyor ki, felat edip badesi krâm alkan bir alkan bir zalimin. Yani zalimlerin günah işleyenin yanında atık olmamalıyı. Hatta daha olağan bir misal söyleyeyim, şöyle bir toplantıda insanlar oturuyor, tamam, güzel oturuyorlar, birisi gıybet etmeye başladılar. Yani orada olmayan birisi, Ali Efendi, Veli Efendi falanca, işte şöyle yaptı, böyle yaptı filan, kötülüyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki, bir toplantıda olmayan bir kimse kötülenirse o o kimseye yardımcı olun, yani savunun Viyette yapan de engel alın. Yani konuşmayın, et beni bırakın viyette değil diyor. İki vaziyeti yükseliyor. Olmayanı savunmak, olanların da bugün yapması söylenmesini durdurmak. Ve kum al diyor. Ondan sonra orada durmak altta. Yani orada durmayı da şey yapıyor. Demek ki viyete bile edilen bir yerde durmayı kapatmak gerekiyor. Mutlum kardeşim. yani şey. Yani bir ahli yerde kitmemek iyidir. Ee, Ayet-i nasıl buyuruluyor? Efendim, وَلَا تَرْكَرْنُوا اِلَرِلِدِينَ زَرَمَا فَتَبَسْتَكُرُنَّا Zulbeden yani günah işleyen insanlara meyletmeyin, onların yanında bulunmayın, onların safında bulunmayın, sonra size de cehennem ateşte Onun için günahlı yerlere gitmemek lazım, yanaşmamak lazım, günahlı insanlardan uzaklaşıp sevaplı insanlara yaklaşmak lazım, kendisini öyle insanların yerine atmak lazım, yani okyanusta çırpınan bir insanın kayıp bulmuş gibi, efendim bir ada bulmuş gibi kendisini oraya atması lazım, günahlı yerlerden uzak durması lazım. E, ben katılmıyorum, ben içmiyorum vesaire filan, bugün içmezsin de yarın şeyden seni kandırır içersin, en iyisi bunu bak, yani bugün paçayı kurtarırsın, yarın dayanamazsın, onun için en iyisi öyle yerlere gitmemek. Bir de, peygamber efendimiz Semud kavminin, Salih aleyhisselamın kavminin helak olduğu yere gelince, askerlerine, ordusuna, Kusufallara <gülüyor> dedi ki, burdan hızlı geçin. Buraya Allah'ın gazabı yağmıştır, Burada fazla durmayın dedi. Yani eskiden, Allah'ın gazabının yağmış olduğu bir yerde bile, yavaş yavaş gitmeyi uygun görmeden, hızlı geçin burdan dedi. Bunun için, Allah'ın gazabının yağacağı, Sevmediği yerlere gitmemeye çalışmak lazım. En akıllıca iş iyi arkadaşı seçmektir, iyi yerlere gitmektir. Ben şahsen kendim ya, ya. Evlendim, üniversiteyi bitince evlendim. Ve diğer gurbete kurbetli olarak çıktım. Yani annem, adamdan, babamdan, anamdan, hocamdan uzak bir yere, yabancı bir diğeri geldim. Selamünaleyküm. Mehmet Akif nasılsın, nicesin, iyi misin, hoş musun ailece, ne haberler vardır inşallah? Harama bakmak ile orucumuz kabul olmak dediğineyiz. İşinin icabı, üstü açık, başı saçık, açık bir kadına bakıyorsak bu nasıl olur? Evet. Şimdi muhtemelen kardeşlerim, güzel bir soru. Herkes sanıyor ki oruç tutmak sadece aç ve susuz kalmaktan ibarettir. Hayır, oruç tutmak nefse hakim olmaktır, e, nefsin arzularına karşı durmaktır. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadisinde buyuruyor ki, bir adam yalan sözü bırakmıyorsa, delikoduyu bırakmıyorsa, Efendim, onun Allah oruç tutmasına ihtiyacı yoktur, oruç tutması. Demek ki yalan da söylemeyecek, yani diline de sahip oluyor. Dilini de tutacak, midesini de tutacak. Gözüne de sahibi her şeye sahibi olacak. Yani şey bu, e, orucun asıl şeyi bu. Yani orucu bütün arızalarına tutturacak. Gözü de oruç tutacak, dili de oruç tutacak, kulağı da oruç tutacak. Ne demek oruç tutacak? Kulağı haramı dinlemeyecek. Mesela bilbet haram dinlemeyecek, gözü harama bakmayacak, dili haram söylemeyecek. <gülüyor> Yemek de yemeyecek, tamam o da var. Efendim sinirli hareket etmeyecek, sabırlı olacak. Birisi kendisiyle kavga etmeye kalksa uyumayacak bile. Yani hatta diyor ki ben uğraşıyorum, ne çekin dedi. Çekinkeler. Yani kabul etmediği demek, o da olmayacak. Birisi geldi zamanına bastığı üstüne geldiğinde gerek kabul etmeyecek. Şimdi tabii iş icabı, iş icabı olmasa bile yolda giderken bile karşınıdan açık saçık birisi geliyor veya siz açık saçık bir insan yandan geçiyorsunuz veya terleyip giderken veya varsa da böyle şeyler oluyor. Tabii burada mümkün olduğu kadar güzne sahip olacaksınız. Yani mümkün olduğu kadar efendim gözüne hakim olması lazım. Kim böyle bir bakılacak, bakıldığı zaman keyifli, zevkli olacak şeye alan rızası şey bakmaz, gözünü yuvarsa Allah'a imanın lezzetini kalbine ihsan eder diye efendim müjdeler var. Evet Osman. Hocam aynı soruya bir e, şey var. Mesela i̇şte bizim işlerimizden genelde gece şey olduğu için bahçesinde <gülüyor> insanlar e, biraz istesen de istemesen de konuşmak zorundasın. Müşterim. Konuşur. Yani burada da olan olan e, duygulardır. Duygular şey olmamalı. Evet. Hocam, Osmanlı müşterileri biraz anormal. <gülüyor> tabi gece olduysa ama eğer onun üstünde de anormal hocam. <gülüyor> şey yani, evet. bu kavrayın nesilinden <gülüyor> Yani. Anlıyorum. Ee, bir, bu kağıtta bir sorulardan birincisi. Neden? Terisiyar beldede dini hürriyet vardır, Müslüman beldede baskı ve zulüm. Bu çelişki nereden kaynaklanmakta? Bizim Müslümanlığımızın değişek olduğunda, içtimali terbiyemizin zayıf olduğunda, haklarımızı koruyamadığımızda Yani. İngiltere'de de, Amerika'da da, Fransa'da da, adam zamanında krallık yapmış, despotluk yapmış, zulüm yapmış, derebeylik yapmış değil mi? Buralar bile bir zamanda. Ama halklar, haklarını korumak için mücadele etmişler, etmişler, etmişler, bir seviyeye gelmişler. Yani, hakları mücadeleyle almışlar. Bizde böyle bir mücadele yapılmamış. Bedavadan beleşten hak ve hürriyet olmuyor arkadaşlar. Benim verdin sonuç bu. Mafyalar çatır çatır bir parasını parası kulla yapıyor. olmuyor. Ter duymak lazım, uğraşmak lazım. Hürriyetin bedeli var. Hakların bedeli var. Hakları almak için çalışması ama İsrail merde de, hadi bakalım bir şey yap. Bak arkadaşlar anlatıyor. Ben ilk geldiğim zaman diyor. Semeye uymamıştım. O da bize fırt en önden binmek isterim diyor. Bu hikvade diyor. Kesibardı indirildi diyor. Türkiye de bağlanmıyor da ondan karşıtlık oluyor. Burada bağırıyorlar. Bağırıyorlar. hakkı arıyor. Hak aramak. Hak aramaktan kaynaklanıyor. Biz hakkımızı aramadığımız için zalim fırsat buluyor. Bir de zalime destek oluyorlar. Buradan zalimi ağaşa ederler. Yani bir bakan bir zulüm yapsın, bir şey yapsın <gülüyor> o fena gider. İstifade zorlarlar. İstifa etmezse taşlarlar. Bir gün ne yaparlar? Kendini okurlar. Türkiye'de öyle olmuyor. Ondan oluyor. Yani Sonuç itibarına kabahat bizim. Sosyal yani içtimai terbihemiz, zayıf, vatandaşlık çalışmamız az, vatandaşlık duygusu eksik. Kuzu gibi olduğumuzda kurtlar geliyor bizi parçalıyor. Kuzu gibi olmayacağız, ne gibi olacağız? Arslan gibi olacağız. Arslan gibi olursa, kurt gelip parçalayamaz. Kuzu gibi olursa, kurt da parçalar, çakal da parçalar, tilki de parçalar. Herkes parçalıyor. Hatta kurt gelmiş, Kuzunun yanına, seni yiyeceğim demiş. Niye demiş, suyu bulandırıyorsun demiş. Kurt demiş, ben senin suyunu nasıl bulandırabilirim. Su senin tarafından bu tarafa doğru akıyor, bu tarafa doğru gidiyor. Yani ben bulandırsam bile benim bulandırdığım su sana gelmiyor. Sen takılır, filan. Ama yine yemiş. Çünkü kuzudur. Kut kuzu ye. Arslan olmak lazım. Rolleri değişmek Roller değişmeyince, Kuzuları yiyecek insan her zaman bulunur. Yarın getirin hava güneş olursa ben bile <gülüyor> <gülüyor> İkinci. Getirin diye şaka söyledim yani. <gülüyor> Elhamdülillah her zaman getiriyorsunuz zaten. Türkiye'de Müslüman cemaatler neden Güneydoğu'da zulüm gelen Müslüman Kürtler görmezlikten gelmekle? Bosna, Keşme, Filistin'de zulüm var. Sanki Güneydoğu'da zulüm yok mu? Neden? Ayrıca cemaatiniz... Bu bölgeyle ilgili bir cemaatiniz, içinizin bu bölgeyle ilgili çalışması var mı, var ise bunlar ne kadar? Bizim o bölgeyle ilgili çalışmamız vardır. Ben yarın öbür gün, o bölgeden bazı insanlar burada beni bulacaklar, ziyaretime gelecekler. Çalışmış. Çok e, çalışmalarımız vardır. Efendim, e, çok dostlarımız, kardeşlerimiz vardır. Bu kağıttaki soru, Müslüman olarak, Ölmeyenler hakkında keşke Müslüman olarak ölselerdi demek doğru mudur? Doğrudur, ne olacak yani? Acıyoruz ona, gezgettik herifte keşke Müslüman olursaydı, aklın başına toplasaydı. Belki başkalarını duygulandırır bu söz, öyle bir şey yok. Ama kafir olan bir kimseye dua etmek yoktur İslam'da. <gülüyor> Kafire dua etmek yok. Yasaktır, Ayet-i Kerime ile yasaktır. Dua etmemek yok. yok ama keşke aklını toplasaydı, başına da böyle, bak gezgettik herifte böyle yapmasaydı. Bu Burada bir şey yok. Kâfire dua yasak. Tevbe istiğfar yasak. Çünkü Allah Allah'ı inkar etmiş, karşı gelmiş bile olmuyor. Peygamberimiz Rabb'lumuzu dünya gözüyle görmüş müdür? Evet. Eğer görmüşse bu Allah'a mekan vermek manasına gelmez. gelmez. Çünkü miraç olağanüstü bir olaydır. Görmemişse kaybetarışı şeyin ee, mekanında nasıl görüşmüştür? Kabe Kabe görüştüğünün alameti. Yani e, görmüştür, gördüğünü de beyan ediyor. Kendisine soruyorlar. Kendi hadisi şeriflerinde Rabb'i gördün mü diye sorularına cevabı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O bakımdan gördüğü kesindir ama bunu şey çok güzel anlatıyor. Süleyman Çelebi harika bir şekilde anlatıyor. Diyor ki... <Gülüyor> 6 cihetten ol münezzeh züncelal iki mukef ana gösterdi cema. Ne demek bu? 6 ne demek? 6 6 6 6. Böyle alka salton yıllar aşağı 2 4 6. 6 cihetten ol münezzeh züncelal mekenden münezzeh 6 yönde birisindedir demekten münezzeh olan Allah. Bikhe bu keyf ona gösterdiği cevap. Bikhe bu keyfleri mi? Ülkesini niceliksiz, niteliksiz. Niceliksiz, çok güzel bir terim bu? Bu söz çok muymuş söz? Niceliksiz ve niteliksiz bir şekilde ona cevabı gösterdi. Sonra devam ediyor. Bir kuruşu nafsu zat ol padişah Mustafa'ya söylediği bir istiva. Allah Teala hazretleri bir huruf, harfler olmadan, lafs, sözler olmadan, salt, sesler olmadan, bir huruf, lafs, sesler, harfler, kelimeler olmadan Musa ile görüştü. Ama nasıl görüştü? O görüşme tarife sığmaz. Tatmayan bilmez. Misali emsali yok ki anlatılabilsin. Allah gördü ama nasıl gördüğünü? Görmeyen anlayamaz, anlatamaz, çeşit şirketler, münezzeh olan Allah, ona cemalini gösterdi. Ee, Ayşikare gördü Rabbul İzzet'i. Ayşikare bu dünya göz ile gördü. Ahirette öyle görür ümmetleri. Ahirette ümmeti de öylece görecek. İnşallah Allah'ın izniyle, lütfu ile, İslam ile, ikram ile biz öyle görecek. diyorlar ki ya Resulallah nasıl göreceğiz? Dolunay olduğu zaman, dünyadaki her insan Dolunay'ı görüyor mu? Birisi ödeyikisini engelliyor mu? Gör, görüyor? görecek. Dolunay'ı gördüğünü mü? Gör, görecek diyor. Sen biraz daha ölecek. O kadar görecek. sonra, kıyamete kadar ruhlar ne olacak, diye soruyor birisi. Şimdi ruhlar çeşit çeşittir. Hemen yani bir kısmı belirli yerlerde muhafaza edilecek. Yani bir çeşit hapsedilme gibi muhafaza edilecek hadis böyle bildir diyor. Ama evliya Allah'ın ruhu, yani Allah'ın sevgili kullarının ruhuna Allah e, serbestlik ihsan edecek. Onların gezinmesi ve tasarrufu, tasarruf imkanı olacak ve ya, oluyor. Yani onlar gezebiliyorlar, Allah'ın sevgili kulları. Böyle gider belli yerlerde muhafaza ediliyor. Cennetlikler bir yerde, cennetlikler bir yerde. Allah hembilerinize razı olsun. Sorular bitti. Hepinize teşekkür ederiz. galiba bu yanlışlık yapmadık. İşçiler burada var. Bunlar çünkü eski sorular. Bunlar da yeniler. Benim şiirlerim ben mi? Evet. Benim şiirim. Senin şiirin okudukken hem de bestelik. <gülüyor> <gülüyor> Hocam o zaten besteli. Ben onu seviyorum. <gülüyor> Ama <o gülüyor> mevcut besteyi sen gitmeden gider yer yani sana okuduk şey gibi. Reis Cumhur'un buradan uh, işi gibi seni almadı, ne için diyorsun? <gülüyor> Allah razı olsun. Allah razı olsun Cumhur Beyleri, her biri razı olsun. Sen yazdın, biz de beslesiniz, sen giderken okuyun. Şikayet ediyor mu? Şeyler duydum mu? Onları almadım. Ali Baba Meryem valide duydun mu? Ondan ben Nereden almıştın? Nereden almıştın? Evet. O şey kuyunu Emre'nin güzel bir şeydi, çok güzel olmuştu. Senin kızın mı? Demasın. Ha? Neden? Cem lazım bize, çünkü hava lazım. önce hava, önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir, bol gıda yedik, hava da lazım için. Bunlar <gülüyor> tekrar korçum Так. Так. Опять, что это такое? Ёбаный, без намеда ни фанастика, а его вала. Всё равно, нахуй. Сигара, фаз на против. Так. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Hamdankesir ve Tayyib ve Mubaliken ala kulli hâlin ve fi kulli hîm. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve safihi ecmain ve bi tabi'ahu bi ihsanin ilahiyen bittin. Allahü Tebihi sallallahu aleyhi ve sellem. Kemarahutir Bukhari ve Müslüman an Ebu Huraydah radıyallahu anhu. Enn Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kar iyi akıbız zan. Ve in nız zan eklebil hadis. Ve lan tecessu, ve lan harsesu, ve lan tenafesu, ve lan taharsel, ve lan devakabı, وَكُونُ اِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ مَقَالًا Bu hadisi i hadis alimlerinin en büyüklerinden ikisi. Buhari ve Müslüm rivayet etmiştir. Bu zannıların kitapları çok meşhurdur, çok sağlamdır. Sahih-i Buhari derler, Sahih-i Müslüm derler. İki kıymetli hadis ilminde en önde gelen iki kitaptır. Onlarda rivayet edilmiş Ebu Hürener radıyallahu aleyhi Efendim Ebu Hürener radıyallahu aleyhi Efendim e, Peygamber Efendimizin yanında Medine'ye i yoksul olarak gelen ve meclisinin bir köşesinde yedip kalkıp efendim böyle Hacı Selin çok zevkle ezberleyen bir aşık kimse anası da varmış ihtiyar onu da getirmiş Medine'ye anası biraz muhalifmiş. Şeye, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah, anan biraz böyle zorluktan çıkartıyor. Sen dua et diyor, e, eve gidiyor, sevinçle geliyor. E, eve gider gitmez, efendim, annesi yumuşamış ve böyle güzel bir hale şey yaptı değil mi yani, yani Resulallah'ın duası şık diye. Efendim, Hı -hı. tesirini gösteriyor. Şimdi, çok hadis rivayet eden bir sahabidir. Dedi ki, öteki ashabat, Rıbamullah Aleyhi Mecmah, siz kurma tarlalarında çalışırken, işinizde, gününüzde, çarşıda pazarda dolaşırken, ben Resulullah'ın yanından ayrılmadım. Efendim onun hadislerini takip ettim, ezberledim. Onun için böyle, bunları iyi biliyorum demiştir. O zatı muhterem. <gülüyor> ee, sanıyorum Farsçayı da biliyorum biraz. Bir keresinde Peygamber Efendimiz ona Farsça bir iki söz söyleyerek latife ediyor. Hastalanmış galiba, karnı ağrıyormuş veya midesi bozulmuş. Ona ''E, e, e der dişi kem karın anı var filan diye parça sor sormuş Peygamber Efendimiz'e. Yani, demek ki Fasya'da biliyordu Ebu Hureyde, aldı bir şeyler, yani İran'dan değil ama e, oradan onu çıkarttım ben. Yani, Mekke-i Mükerrebe'ye gitmiştik geçen sene, bir büyük alemin evine gittik, efendim. Hem şey öyle büyük bir şey, efendim çok da tatlı bir insan. Evi çok geniş, bahçesi çok geniş. Evinin bir kısmını kocaman bir mescit yapmış ki o Lester'deki Pakistanların mescidi kadar var. Evin şimdi? O kadar büyük mescit yapmış. Gittik oturduk, herkes oturmuş, halka olmuşlar. Bize itibar etti, şöyle sana yanına oturttu. Ama İngiltere'den, Pakistan'dan, muhtelif müzakiler de vardı böyle. Hepsi itibarı yüksek, böyle unvanlı kimseler filan vardı. Yani üç kitap okudu, tefsirden okudu, hadisler okudu, fıkhından üç kitap okudu. Çok da tatlı tatlı böyle anlattı filan. O okuduğu bölümün içinde bu parçaya kısım geçince onlar Arap bilmiyorlar da bir parçayı, evet. Yapıl nasıl olacak diye filan diye Arapça ki şey içinde tereddüt ettiler. Yemen de biraz izah edici başlarına gitti yani. Ebu Hübire iyi bir farsçı idare etmişler, peki farsçası var Ebu Hübire. İranlılar, Arap Yarımadası hakim olmuşlar dolayısıyla sahni imparatorluğun zamanında. Hatta Yemen'e vaadi göndermişler. Oraları biliyorum. Yemen vaadisine Sasani imparatoru diyor ki. Orada bir adam çıkmış, Peygamber Efendimiz'i kastediyor, Kâfîr. Orada bir adam çıkmış, adam gönder. yakala bana gönderdi. Peygamber Efendimiz'i yakalayacaklar. Yani Yemen'deki Sasani Vadisi de, İranlı Vadisi de, Medine'ye iki adamı gönderiyor. Peygamber Efendimiz onları mesela böyle diyor, biraz diyor, bekleyin diyor. Ondan sonra bir iki gün bekliyorlar. Ondan sonra, Gidin diyor valinize söyleyin, benim Rabbim O'nun Efendisi'nin hakkından geldi." diyor. Adamlar şaşırıyorlar tabi, haber bekliyorlar Neden sonra İran'dan haber geliyor ki o İmparatoru ölmüş yani. Ya oğlu öldürmüş, ya bir şey böyle. Yani Peygamber Efendimiz'e o yapan ölüm haberi geliyor hakikaten. Ee, yani İra'lıların dillerini öğrenmiş olabilir bazı Araplar. Bu Ebu Hureyre rivayet ediyor ki ''İyâkın ve zan'' buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani suizanda bulunmaktan çekinin, sakının. Suizan demek? Bir kimseye hakkında kesin bir bilgi olmadan kötü şeyler tahmin etmek. Göz, Gözümle gördün mü kardeşim? Yok. Ya bir belge var mı elinde, bir fotoğraf, bir, bir şey yok. yok. Yani tahmin ediyorum ki o adam şöyle, olmaz. Zat ile, tahmin ile iş olmaz. Suizan deniliyor buna. Su kötü demek, suizan kötü zannetmek. Yani mesela bir adam biraz şey, efendim fakir fokanlar camiye gelmiş, abdest alıyor, namaz kılıyor. Ya yani bu adam çok hırpane, hırsız galiba. Diyeceğim, nereden bildin? Halbuki evriya adam, kendime yani selam, hırsız galiba, zan yani. Zan. ne? zanne ekrebi hadis. Çünkü e, zan, en yalan sözdür. İnsanın içinden birisi şeytan, fıs fıs fıs fıs, adam kötü galiba diyor. En yalan söz, zan. Zannetmeyin. Kesin ise, o zaman bir şey yok. Gördün mü? Gördün Tamam mı? Tamam. Ama öyle değilse, Suizan etmeyecek. Ne olacak? Hüsnü zannetiyor. Hüsnü zannetiyor. Hüsnü denemek, iyi. İyiye yormak. Hakkında iyi düşünmek. Suizan, hakkında kötü düşünmek. Hüsnü denemek, iyi düşünmek. Şimdi bu suizan denemek, suizan üzerine bir hikaye anlatayım. Malum, <gülüyor> hikayeler açıklamaya vesile oluyor diye anlatıyorum ben. İmam-ı Azam, Efendimiz Kürfe'liydi. 150, yıl sonra hicretten vefat etti. 80 ile 150 yıl arasında yaşadı. Yani hicret 622'de oldu, 80 daha 702. <gülüyor> Efendim, 150. <gülüyor> Efendim, işte şu hesaplayabilirsiniz yani. İmam-ı Efendimiz çok büyük bir alimdi. Etrafında birçok kimseyi toplamış ve onlara böyle tatlı sohbetlerle İslam'ı öğretmişti onun talebeleri içinden çok büyük alimler yetişmişti İmam Azam çok büyük güzel şimdi Horasan'dan birisi İmam Azam'ın methini duymuş yani Küşeinde bir büyük alim varmış Efendim, meclisi çok kalabalık oluyormuş. Efendim, çok yüksek ilmi meseleler konuşuluyormuş. Deliyor gibi bilgiliymiş adam falan diye. Metini duymuş şeyin İmam-ı Çok mübarek bir adammış diye duymuş. Kendi kendine karar vermiş. Demiş ki, Gideyim şu adamın hizmetine gireyim. İmam-ı hizmetine gireyim. Onun hizmetini yapayım. Yani Allah müzey, parayla fırla değil hizmetinde bulunayım. Onun talebesi olayım. ilminden istifade edeyim. Onun yanında ölüyüm. O beni yıkasın. Cenaze namazımı okulsun. Böyle bir mübarek insan yanında bulunmak şereftir demiş. Ve şey yapmış. Revalaşmış. Bu <gülüyor> eşiyle, gözlüyla <gözüyle. gülüyor> bakmış, şeye gitmiş. Orası ondan Irak'a yani küfeye gelmiş. Orada kenarda sormuş. Burada ben İmam-ı diye birisi varmış, onu görmeye geldim. Efendim, Nerede bulunur, hangi <gülüyor> adresi bulunur diye sormuş. Sonra adam demiş ki, işte bak demiş, karşıya gidiyor bak tesadüken, gidiyor bak, gör, o adam demiş. Şimdi o tahmin ediyor ki, o büyük bir alim, aksakallı bir insan, ihtiyar, beli kambur, 40 tane hırkasında yama var, dünyayı terk etmiş, gösterişe önem vermeyen, Efendim de öyle bir onun nazarında, yani öyle bir evliya diye düşünüyor. Hı. Oho! İmam Azam'a bir bakmış ki böyle de muntazam, giyimli, sarı güzel, cübbesi güzel. Efendim böyle bir hoş, kıyafetli yani alımlı. <gülüyor> bir, hoşuna gitmemiş, gelmemiş. Yani bu fiyakacı, dünyaletli, gösterişli bir insan galiba demiş. Oradan biraz... Canı sıkılmış yani, benim tahmin ettiğim adam değil merduvalı demiş. Yani ben bunun hakkında çok hüsnü zannettim ama, iyi şeyler düşündüm ama galiba öyle değil demiş. Şöyle uzaktan ona bakarken imam ı orada bir üzümcü dükkanına gelmiş. Önde çeşit çeşit küfelerde üzümler var, sepetlerde. Birkaç tane birisinden almış, birkaç tane birisinden, birkaç tane ötekisinden, birkaç tane birisinden, birkaç tane ötekisinden, birkaç tane hepsinden almış. <gülüyor> bu adam demiş ya, haram, helali düşünmüyor, hepsinden <gülüyor> almış, karnını doyuyordu. Yani bu nemişmiş demiş, kaldı ki, hani bir tanesinden alsak, şundan bana bir o kadar ver dese yani. Böyle hepsinden aldı demiş ya, her müşteri bu kadar böyle, e, her salkımdan kopartılsa dükkancının hali ne olur? Demiş, bu adam da takva yapıyor, yani, paramı helal düşmüyor, yerine su <suyu> üzeri yapıyor, iki <gülüyor> Demiş, ben bunun yanına hiç gitmiyorum O sırada İman Ozan dükkandan çıkmış, bir şey de almamış. Bak demiş, yani yedi yedi, bir şey de almadı, çıktı. Sokağın içine doğru gitmiş, o da böyle isteksiz isteksiz yürüyor ceddede. Sokağın içine bakmış, aa köşede bir kadın da konuşuyor İman Ozan. Kolay demiş, güzel güzel giyin, <gülüyor> efendim, üzümleri lop lop at, ondan sonra köşe başlarında kadınlarla sohbet et. Böyle alimlik mi olur demiş, böyle işlev alim mi olur ya? Ne biçim iş işte demiş, ben yanlış iş yapmışım, gene döneyim sana sana diye. Dönerken imam Azam sokağın içinden ona ismiyle hitap etmiş. Ey yolcu, ey filan ki, burayla. Şaşırmış ben bu bir alimlerden dedi. Keramen tabi yani, cisimlerle kalıp, nasıl bileceksin yabancı bir insan, o şehirde oturan bir insan bile değil. Şu anca demiş, bir dakika demiş, gidecek adam. Yanına hiç gelmeyecek, gidecek. Çünkü üç tane kötü şey gördü. Bir kere süslü büsle giyim, giyimli, demek ki dünya ehli bir insan. Ahiret de ehli değil, dünya ehli. İkincisi üzümlere nokta battı, demek ki haram evler düşünmüyor, suizan ediyor şimdi. Evet. Köşede de kadınla konuştu, bir de gülüştü. Sen benim veriyim. Sen de verdi kadınlar. Yani hiç olmasa ciddi bir konuş yani. Sen benim sen de verdi konuşuyor. Kızdı yani. Gidecekti. O zaman isminiye itaaret. Hey, geldiğini demiş. Hiçbir şey söylemeden. O yol diyor. Hiçbir şey söylemeden demiş ki. O üzümlük yani benim demiş. <gülüyor> o üzümler benim bağlarımın üzümleri demiş. Tabii kendi üzümünü ye. Yani bak suizan yersizmiş demek. O üzümler benim. Aleykümselam. O üzümler benim. Ben niçin hepsinden yedim demiş. Adamlarma tembihledim. Aman sakın korup üzüm koparmayın, ekşi üzüm koparmayın. Ticaretimize gölge düşmesin, param karışmasın, hepsi olgun olsun, müşterilerinin olsun diye tembihledim. Hepsine bakmamın sebebi, bakalım adamlarım, üzümlerim, olgunlarım koparmışlar. Ta talimatımı yerine getirmişler mi? Getirmemişler, getirmemişler. Ondan yaptım falan adam, hay Allah demişler, su suizan etmişim. Ama bak ne kadar güzel bir sebebe de yorulmuş. Aslında takvalı bir insan olduğu Anlaşıldı. Bu bir demiş. İkincisi, benim bu köşede konuştuğum kadın, benim ailem demiş, seveceğim demiş, e, insan zevcesiyle konuşur, elbette güler bile, çakalaşır bile, yani ne olacak yani, bu benim ailem demiş. Onlar da de, de, de, dedim ki demiş, Horazan'dan bir misafirimiz geliyor, akşam eve getireceğim, ne hazırla dedim demiş. <gülüyor> bir keramet daha gösteriyor. Benim giyimimin böyle olmasına gelince demiş, Peygamber sallallahu aleyhi Efendimiz buyurdu ki Allah bir kimseye bir nimet verdiyse bir zenginlik verdiyse para verdiyse, imkan verdiyse o nimetin emaresi onun üstünde görünülmesini sever. Zenginse zengin olduğu belli olsun. Yani zenginse fakir gibi giyildiği zaman kimse anlamaz. Zenginse zengin gibi giyinsin de kokorea gelsin Allah rüzalesi için biraz bir şey verilmesin. Allah verdiği nimeti Emaresini, alametini kulu üzerinde görmeyi sever diye Peygamber Efendimiz buyurduğu için böyle giyindir demiş. Yoksa sen benim işime bak demiş. Yani işime bak demekten iki şey anlaşılır, kalbime bak demek olabilir. Büyüm olan niyetim demek olabilir. Ama o örtünün altını kaldırmış, orada basit elbiseyle. Şimdi burada Hüsnü Zan ile Suizan'ın görüyoruz bu anlattığımız şeyde. Yani sen dış görünüşüyle bir şeyi kötüye yorumlarsın. Aslında o kötü bir şey olmayabilir. O halde kötüye yormak doğru değil. Suizandan kaçınmak lazım. Kötüye yorumlamaktan kaçınmak lazım. Belge yoksa, kesinlik yoksa Suizan etmemek lazım. İyi düşünmek lazım. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çünkü kötü zan, kötü düşünce en yalan sözdür, şeyden yalan söylüyor içeride, iki kişinin arasında bozmak için. Bu bir. Demek ki biz de hüsnü zan edeceğiz, etmeyeceğiz. ''Ve'ler teces su'' ''Teces süs'' demek, bir şeyi merak edip casuslamasına onun dibini araştırmak. ''Ya bu adam evlendik ki böyle, Ne gidecek acaba?'' ''Bir takip edeyim bakayım.'' Sana ne? Bu adam arabasından bugün ölü yüzele evine geldi, ne sebeple geldi, vahiy, bagajı açtı, açma ne çıkartacak? Şimdi sana ne yap komşunun, işinden sana ne? Tecessüs yok, yani bu doğru değil. Vela tehassesu, efendim tehassüs de yine böyle bir şeyin elini dibini boyunu araştırmak demek. O önemli oldu, söyle bakayım, sen ne diyorsun bilmem ne filan, böyle dedikodu mevzuu, bir şeyi karıştırıp kurtulayıp araştırılıyor. Vela telâfisûr, birbirinize karşı, efendim, e, kibirleşmeyin, nefsani hareket etmeyin yani. Ben senden üstünüm, sen desin ki ya, otur oturduğun yerde bilmem ne filan, böyle e, şey yapmayın, iftihar etmeyin. Vela tehâsedûr devince haset etmeyin. Hayır o adamın hemen şusu var da benim yok da bir halde de haset etmeyin. <gülüyor> Vela teberru diye birize kızmayın. Kızgınlık düşmanlık yapmayın. <gülüyor> Vela tedebru diye birize sır çevirmeyin. Devince küsüp edelin, ilgi kesmeyin. Ve küre ibadallahı etvala ey Allah'ın kulları. Allah sizi Müslümanlar olarak kardeş etmiş birbirinize, size kardeş olun. Evet, ana-baba bir kardeş değilsiniz ama Allah sizi kardeş etmiş, ve günün ibadetallâhi itfâdan kardeş olun. İlk nasihat olun. Açılan sayfada, efendim İmam Buhari ve Müslüman rivayet Ebu Gurev Efendi, ilk rivayet bu. Yani ne, yapacak, ne yapacağız? Hüsnü zannedeceğiz. Kimsenin hakkında kötü kötü şeyler düşünmeyeceğiz, iyi şeyler düşüneceğiz, gördüklerimizi hayra yor yoracağız. Efendim, çünkü suizan peradır, en yalan sözdür. Efendim, bir iş, kimsenin işlerini burnumuzu sokup karıştırmayacağız, dibini asla araştırmayacağız. Efendim, birbirimize karşı öbürlenmeyeceğiz, kibirlenmeyeceğiz, birbirimize hasen etmeyeceğiz. Birbirimize kızıp efendim kavgalaşmayacağız. Birbirimize sırt dönmeyeceğiz. Ey Allah kolar hepimiz kardeş olacağız. Bunu Emre Görek beraber Müslümanların genel durumu budur. Böyle olması gerekir. Arabın acemi, acemin araba üstünlüğü yoktur. imanlı insanlar hepsi kardeştir. Selman-ı Farisi acemdi. <gülüyor> ama Peygamber Peygamberimiz çok severdi onu. Efendim Bilal-i Habeşi esmerdi. Habeş Esra'ndan gelmişti ama Peygamber Efendimiz çok korundu ve çok severdi ve çok salva ve iman edildi bilal Habeşi. Yani Habeşi'lik, Habeşi'lik, Arabi'lik, Hemen Arabi'lik, Türki'lik, Kürt'i'lik bunlar mühim değil, biz henüz birbirimizin kardeşiyiz, Allah da bizim kardeş olmamızı istiyor Peygamber Efendimiz'e Kardeşçe davranmamızı tavsiye ediyor. Allah bizi kardeş etmiş. İnne ben mu'minane isvetu Bütün Müslümanlar kardeştir, din kardeşidir. Mademiz birbirine kızmayacağız, hasen etmeyeceğiz, sırt çevirmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz, kibirlenmeyeceğiz, defeden bakmayacağız, efendim. Kardeş olacağız, hakkımız Kardeşimizin hakkında, öyle kötü düşünmeyeceğiz. Hayra göreceğiz, gördüğümüz şeyleri. Herhalde onu bundan yapmıştır, bundan yapmıştır. Efendim, üstünü zannedeceğiz. Bu bir. Bir hadis bu. İkinci hadis-i şerif ittekû firâsetel mûmîn fe innehû yevzû fîmînlâh Sana göre bu da İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisidir. İmam Tirmizi de altı büyük hadis-i aleminden bir tanesidir. Sıhhat-ı Sitte yazarlarından birisidir hadis ilminin en kıymetli eserlerinden birisini yazmıştır bu da. İmam Terimiz'in rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Müslümanın mümin insanın ferasetinden korkun. Çünkü o baktı ve Allah'ın nuruyla bakar, gerçekleri görür. Feraset ne demek? Anlayış demek, sezgi demek. Müslüman'ın feraseti vardır. Tahsirli değildir, belki köylüdür, belki okumamıştır, belki ümmidir, ama şık diye sezer. Neden? Allah onun kalbine bir nur vermiştir. Allah'ın ona verdiği nurla bakar, olayların mahiyetini anlar. Ha, bu beni aldatmaya çalışıyor, bu aslı şöyle. Bu buna yalan söylüyor, çünkü bu buna şunu yapmak istiyor, şık diye anlar. Bu önemli bir şeydir, Allah kulunu sevdi mi ona gerçekleri <gülüyor> gösteriyor, yadırttırmıyor. Misal, Fakir Kadir geleni efendimize vaz verirken bir kişi geliyor camide diyor ki intekub feraset el mümin feynehu yanzuru bilnurlide buyurmuş Peygamber Efendimiz diyor yani bu ne demek mümin nasıl anlıyor böyle karşısındaki insanın ne mal olduğunu kalbindeki niyetini nasıl seziniyor nasıl ferasetiyle ahkediyor işi, akyoteksi kandırmaya çalışıyor, belli etmemeye çalışıyor. Bu ne biçim hadis, nasıl olur bu plan diye sorunca şöyle bir şey yapmış, mübarek demiş ki, ''Ey mecusi Müslüman ol'' demiş. Bunu soramadım. Müslüman ol, şimdi Müslüman olmanın zamanı geldi artık demiş. Mecusi ne demek? Müslüman olmayıp, İslam'dan önceki İran dini olan, ateşperestliğe inanan kimseler. Ateşe tapanlar demek. Meclisiyle. Ateşe tapanlar. Meclisiymış adam. Bu hadisi gelip camide soruyor. Ama o mübarek de onun meclisi olduğunu ferasetiyle anlayıp, sezip, şimdi Müslüman olmadan diyor. Yani Müslüman olmadığını anlıyor. Şimdi Müslüman olduğu bir. İkincisi Müslüman olmanın zamanı geldi diyor. Adam tabii Müslümanların arasında yaşadığı için e, ateşe tapılmayacağını anlamıştır. Efendim güneşin tanrı olmadığını anlamıştır. Efendim yani kendi dininin çürük olduğunu anlamıştır. İslamın kuvvetli olduğunu anlamıştır ama hala mütevessit. Efendim Müslümanların arasında er, yaşıyor, dolaşıyor, camilerin girişi çıkıyor ama hala Müslüman olmamış, hala mecusi. Şimdi Müslüman olma zamanı geldi demiş. Zamanının da geldiğini biliyor. Adamın onun üzerine bakmış ki vay hakikaten müminin feraseti var. Efendim şık diye kalbinden geçeni anlıyor. Şerime şahadet getirmiş. Müslüman olmuş. Hocamız, Rahmetullah ve Mehmet Saad Efendimiz hocamız. Ben hatırlıyorum. En başımdan geçti. Böyle oturduk camide. Ben bir şey düşündüm. Aklımdan bir şey söylemedim daha. Şöyle bana baktı, olur mu öyle bir şey? Hiçbir şey demeyim. Olur mu öyle bir şey? Önce işte, demişler, müminin Allah'ın umurluyla baktığı zaman olayları görmesin gerektirir. Şeye gitmişler, bizim yaşlı abilerle hocamız Hacca'ya gitmişler. Şimdi hangi evde kalacaklar? Birisi demiş ki, efendim Parancı Ezzat'ın evi var, çok güzel, gidelim ona misafir olalım. Eh pekala. Ötekisi demiş ki biraz sonra, Efendim bu akşam oraya gitmeyelim ve parancı yere gidelim. Eh pekala. O gitmiş. Üçüncü bir şans gelmiş, efendim parancı gidelim. Eh pekala demiş. Şimdi hocamızın yanında bundan Yahya Bey diye birisi var, o anlatıyor. Hocam demiş, ben şimdi anlamadım, üç teklif geldi, ayrı teklif buna. Birisi A diyor, birisi B diyor, birisi C diyor, ayrı ayrı işler. Üç teklif geldi, siz hepsine peki dediniz. Gel gel sen işte bak demiş, şimdi onlardan iki tanesi olacak, bir tanesi olacak demiş. Hakikaten biraz sonra... Bir tanesi gelmiş demiş ki, efendim işte falanca arama gidecektik ama o işte gök dışındaymış da bilmem neymiş ya ev kabahlıymış. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sonra ötekisi gelmiş, evet işte falanca yere gidelim demiştik ama bilmem işte şuymuş da buymuş da neyse. Gitti. Ondan sonra üçüncü, tamam oraya gitmişler. Yani şeyi önceden iki tanesi olmayacağını Bilmiş, Allah bildirince biliyor. İddekû ferasetel mümin. Müminin ferasetinden, sezgisinden, Allah içinden korkun. Çünkü Allah'ın nuriyle o Bu da tanınmış bir hadis-i şerif'tir. <gülüyor> Bu da İmam Buhari ve Müslüm'den var. Abdullah ibn Abi Ufa ve diğerlerde diye Ey yeminler! Nerede temel ne olur? İsa el Adul. Bize Allah el Afiyet. Bi izahle kitul cennete taht zillari suyur. Allahum ve müjdel ve mücriye sehab ve hazme al hesab demiş Efendimiz Sadaka Bu Bunun ne? Üçüncü ay bununla bitiriyoruz şeyi. Ey ününnâz! Ey insanlar! Etrafındaki müminlere Peygamber Efendimiz konuşma yapıyor, böyle itibar Ey ününnâz! Ey insanlar! لَا تَتَمَنَّ لِكَا الْحَدُورُ Düşmanla karşılaşmayı istemeyin, temenni etmeyin. Rabbi benim karşıma düşmanım çıkar, bir çarpışıyı, murim-krib yani savaşı, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin, istemeyin. Ama... Allah'tan rahatlık, huzur, saadet, afiyet isteyin. Başınız dinci olsun, vücudunuz rahat olsun, afiyet isteyin Allah'tan. Düşmanla çarpışmak kolay bir şey değil. Yaralayacaksın, yaralanacaksın, koşturacaksın, kovalayacaksın, kaçacaksın terleyeceksin, Terliyeceksin, korkacaksın, uykusuz kalacaksın, tozlanacaksın, şey yapacaksın. Yani kolay bir şey değil. Allah'tan afiyet isteyin, huzur isteyin, rahatlık isteyin, hoşluk isteyin de e, düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Ama feyza lakitum, eğer düşmanla karşınıza çıkarsa asmeyru, o zaman da seval edin, sağlam durun, kaçmayın düşman. Karşısında kale gibi sağlam dur. durun. ''Enler cennete tahta hılahi suyu'' Ve bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Ne demek cennet kılıçların gölgesi altındadır? Yani kılıcın çekersen, çarpışırsan cennete girersin. Kılıcınla, kılıcın sayesinde şey yaparsın, cennete girersin, Yani mücahit Allah yolunda çarpıştı mı Cennete olur. Kalsa gazi olur, sonra öldüğü zaman cennetlik olur, o anda ölürse şehir olur, hemen cennetlik olur. İlk damlası toprağın üstüne damlarken şehirin cennetteki makamı kendisine göstermiş, hemen. ilk damlada göstermiş, Efendimiz öyle diyor. ''Bilin ki cennet, kılıçların gölgesi altındadır.'' demiş. Yani. Tefelik yapmayın, kamarılık yapmayın, düşmanla çağırtılmayın, kendiniz istenmeyin, efendim. Ama Allah'tan afiyet isteyin ama karşılaştığınız zaman da sabredin, çarpışın, o zaman da kaçmayın. Allah öyle takdir etmiş, o zaman kaçmayın. Bilim ki Cennet Kılıçlar Gölgesi altındadır. Dedikten sonra dua etmiş demiş ki Allah'ım, ey benim Allah'ım, münziler kitabı. Kur'an'ı indiren Tevrat'ı indiren eski peygamberlere indiren, Ey kitap indiren, insan eden, bahşeden Allah. Demiçü Efendi, ey bulutları gök önüne katıp da efendim ornaları götürüp yağmur yağdıran efendim kulları efendim çayırları, çimenleri, bitkileri, ağaçları ihtiyacı olan suya kavuşturan Allah. Ve hazimet aşa ve Müslümanlara yardım edip nusret nasip edip e, İslam düşmanlarını hezimete uğratan Allah. İhsan bu karşımızdaki kâfirleri hezimete uğrat ve sonraaleyhim onlara karşı bizi bize yardım ile güç kuvvet ver ve onları yenelim diye dua etmiş. Efendimiz Hazreti Ali'ye selam olsun. Bu üçüncü ve sonuncu hadis-i anlıyoruz ki durduğu yerde kuru kuruya efendike hakk doğurur bizi. Neden? İnsan ordusu zayıftır. Böyle oturduğun yerden düşmanla çarpışırım, asarım, keserim dersin ama kazınaya öyle olmaz. Savaşa gittiği zaman insan fedeydi şaşırır insan. Efendim kolay bir şey değildir savaş. Yani ne yapacaksın? Düşman senin üstüne atlayacak, onu yenmek zorundasın diyor. Ya, ya o seni öldürdüğün ya sen onu öldürürsün. O senin gırtlağına sarılacak, sen onun gırtlağına sarılacaksın. Çanakkale'de bir köye gittik. Kocamız Rahatullah Mehmet'e. Yazıramazlık olduk kahvede. İşte baktık işte ben de bir Çanakkale Savaşı'nı gördüm dedi oradan birisi. Gaziler varmış yani Çanakkale Savaşı. Zaten kiloboluya yakın bir köydeydik yani. Oradan demek savaşa katılmış. Dedi ki bu savaş nasıl oldu Anlatın. Dedi savaş anlatılmaz. Dedi. Öyle bir şey ki dedi. Ölüm burnunun ucunda dedi. Düşman sana saldırıyor öldürmecesine, ya sen onu öldüreceksin, ya o seni öldürecek. Can pazarı denir, tarif edilecek bir şey değil, de. çok ordu bir şey. Çanakkale harbi olduğu sırada, Galatasaray Kar Lisesi'nin son sınıfı, biz de savaşa katılalım demişler, gitmişler. Bu sınıf Çanakkale harbine gittiği zaman, onların gittiği birlikte olan bir gazi anlattı bana çocuklar şen şen geldiler dedi Delikanlılar. İstanbul'dan Galatasaray Lisesi'nin son sınıf öğrencileri kaç oğlum? 15. Normalde şöyle falan olurlar yani. Delikanlı çocuklar bilerek oynayarak geldiler dedi. Fakat ertesi gün koşunlar huzurdağa, bombalar patlama, düşmanla çarpışılma başlandığı zaman ağlama başladı. Hepsi hüngrül, mırıltmaya başladı, anacıyım demeye başladılar. Korkular değil, kolay değil. Sonra dedi, dedi işlerden bir tanesi dedi, toparladı kendisini dedi. Bir, bir marş şu yüksek sesle söylemeye başladılar. Dedi. Bir savaş marşını yüksek sesle böyle söylemeye başladılar dedi. Hepsi böyle yüksek sesle onu söylemeye başladı dedi. Çarpıştılar, bir tanesi korkulmadı dedi. Hep öyle. Çünkü şey tabi, eğitimsiz yani bize de son sınıfdaki ne olacak yani silah tutmayı bilmez, efendim e, savaşmayı bilmez kolay bir şey değil. <gülüyor> Askerde bizi talim yapmak için 60 alanına götürdüler, efendim e, tüfek burada, karşıda toprağı yığmışlar böyle 4-5 metre yavaş yapmışlar. Toprak, toprağın önüne koymuşlar hedefleri, şöyle tahta, hedef var üstünde, numaralamışlar hedefi, yani kurşun hedefe vurmaz da arkalara giderse, toprağın saklansın, bir yere zarar vermesin diye, arkasına yüksel, doğal gibi böyle değilli toprak yapmışlar, yumuşak toprak koymuşlar. Bizim zalim için gittiğimiz arkadaşlar da hepsi üniversite mezunu, çok kötü değil ya. Üniversite mevcudan, öyledi bir oldu ki, tüfeğe yattılar ateş etmek için. Efendim, hedefe dişen aldılar, tetiği çektiler, ciuuu diye bir ses çıktı. Havalar ölçüde gittik koşu. Yani, to toprak tetiği bile tutturamadılar. Yani, açın bir bilmiyor işte bak. Yani, şuradaki hedefe vuracak, arkasındaki toprak bile değil, havaya gidiyor kim bilir nasıl attıysa koşun böyle cıvla gitti diyor. Bizim bir İstanbul Evliyet Müdür Yardımcısı tanıdığımızda, hoca tabanca ile atış yaparken dedi bana arkadaki polis polis arkadaşına vuranlar olmuyor dedi. Evet buradadır. <gülüyor> Öyle silah atarken böyle yaparken erken mi çekiyor? Ne yapıyor? Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evlerden <gülüyor> Arkadaki alçaklının oranlar olduğu gibi. Yani silah şakaya gelmez. Sonra kendimden misal, arkadaşlar Cuma namazından sonra bana dediler ki hocam şodo bir atış poligonu var gidelim. Ya yani, istemez falan dedim. Yok gidelim. götürdüler. Atış poligonunda böyle e, hazırlanmış şeyler var. Ama bakın arkadına güzel hatırlamışlar. Nasıl zorladıklarsa medyanelerle gittik alt kata. Uzun duvar böyle, 25 metre ileriye kadar, üstünde bir ay var, düğmeye basıyor, gırgır geliyor şey, bir şey geliyor, oraya şeyi asıyor, hedef kağıdını asıyor, işte şöyle bir kağıt, ortası 12, onun etrafında bir daire 11, 9, 8, 10, 7, 6 veya Şöyle, isim belki numaralar dıştan 12'den başlıyor, 1'e doğru gidiyordu, unuttum. Takılıyor. 10 metrede de durabiliyor. 10 metre nedir? Ne kadar mesanedir 10 metre? Kaç tekerlek de var? 10 metre. O kadar mı 10 metredir? Ya ne? Ondan sonra 15 metre var. Belki bu 10 metreden de bir fazladır. DSV adım nasıl mı? Adımı böyle... 12 metre mi? 12 metre tamam. Aynen. Benim olduğum yerden ve işte oradaki şey çıkıp dilinden başladığı yerden. 10 metre böyle. Şimdi ondan sonra 15. metre var. Ondan sonra 20. metre var. Ondan sonra 25. metre var. Düğmeye basıyor, dönülüp 10. metreye kağıt gidiyor burada. Tavalleyi veriyor. Bu Buyurun ateş edin. Kocaman tatlı şey, eder. Yani şu şeyi, kalorifer panosunu ters çevirirseniz o kadar bir şey 10 metreye getirdiler, ya dedim ben çocuk muyum? Yani ayıp dedim, koyun 20 metreye kadar. Yok hocam ne dersen 10 metreden başlayabilen dediler. ayıp dedim bu kadar yakın böyle, hani, böyle bir şey vuramaz mı insan? Hele sen bir atış yap bakalım dediler. Bir attım, hedefe vuramadım. Şunu vuramadım. <gülüyor> Vurulmuyor. Ne yapıyormuşum? Hocam dediler, sen çok sinirlisin. Böyle nişan alıyorsun. Tamam. Göz, gez, arpacık, hedef. Tamam. Böyle gez böyle bir şey. Şöyle bir şey. Arpacık böyle. ikisini bir araya getireceksin. Tamam. Hedefe denk getireceksin. Tamam, hedefi hedefliyorsun Biliyoruz o kadar. Göz, gez, arpacık. Aynı hizaya gelecek, hedef. Fakat çekerken tetiği böyle Pi çekiyorsun, tetiği bir çekiyorsun, oooo patlıyor buraya gidiyor. <gülüyor> tetiği çekişten gidiyormuş. Yok hocam burada böyle atılmaz. Nasıl olacak? Öyle sıktım mı kendini, tabanca katiyen hedefini vurmaz. Ne yapacaksın? Yavaş yavaş tabancanın, e, tetiğin boşluğu var bir. Onları bilmez, buradan mı ya? Bir boşluğu var. Bu biliyor musun? <gülüyor> boşluğa kadar bir yere eli getireceksin kavajların <gülüyor> bir boşluğunu alacaksın hedefi nişanlayacaksın çok sakin hatta nefesini bile şey yapmadan Ve yaparsan el aşağı yukarı diyor göğüsle beraber el oynuyor nefesini bile tutacaksın hafif hafif tazikini arttıracaksın elini yani birden değil <gülüyor> yaparsan Kurma aşağı gidiyor tabanca, o zaman vuramayacaksın. Birine şimdi birden tetik, bir noktada şeyi kurtaracak, at diye o zaman patlayacak, o zaman vurabilirsin dediler. Böyle atış yaptık, 10 metreden delik geçirdik <gülüyor> Onu ben aldım evet, hatıra olarak ne getirdim? Şuraları vurmuşuz galiba ama sonra dedik 15 metreye gitsin, zorlaştı. 20 metrede çok daha zor tabancayla, yani bu kadar mesafeyle bir insanı vurmak bayağı bir ustalı bir şey. Şişeleri, mişeleri vuruyorlar ve kavgoylar. E... İnanmıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidil evveline ve ahirin, Muhammed'in el-Mustafa ve ala alihi ve sahbihi Famın tabihi bıhsan ila yem cza. Ama baut fakleme eyh el ikmal. Fıın iftal al hadisi kitabı Allah. Iftal al hadihi Yusyidına Muhammedın sallallahu aleyhi ve sallam. Bşr al umur ve Kulla bidatil dalaleh ve kulla dalaletinin mesahibi ha firnar ve bi sabedil mustasdidlan diye sallallahu aleyhi ve sellem انه قال inallaha taala la yazuru ila isamikum la tasu'erikum velakin yazuru ila kulubikum ve değerli kardeşlerim Hadis alimlerinin en büyüklerinden biri olan i̇mam Müslim'in buradaki imam Önder demektir, hadis ilminde önder olduğu için bu ismi almış Müslim ismidir, yani herkes Müslümandır, biz de Müslümanız Elhamdülillah ama onun özel olarak ismi Müslim Müslim İbn-i Kütüvbe Radıyallâh, İbn-i Rebiyar Radıyallâhü Akdeb rivayet ederek nakletmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor yani sahih bir hadistir, sevdi sağlamdır, otentiktir, mensuptur, güvenilir bir kaynaktan güvenilir bir hadistir. İnna Allaha teala der yüzüyle eser ve la Allah sizin vücutlarınıza ve dış görünüşlerinize, suretlerinize önem vermez, bakmaz. Belki yan zoru ile kulu ve amalıkm. Fakat gönüllerinize bakar ve yaptığınız işlere bakar. Bu çok önemli bir hadis-i şeriftir. Esberlemenizi tavsiye ederim. Allahü Teala Hazretleri la yan zoru demek, bakmaz demek kelime olarak. Ne يَنْظُرُوا اِلَا اِصَابِكُمْ وَلَا سُوَرِكُمْ Allah sizin cisimlerinize, cisimden maksat insanın cismi, vücudu demektir. İnsanın sizin vücutlarınıza, yani boyunuza, posunuza, efendim, adeleli oluşunuza veya güzel oluşunuza, serbir boylu efendim, oluşunuza falan bakmaz. وَلَا سُوَرِكُمْ dış suretinize, görünüşünüze, yüzünüze, görünümünüze bakmaz. Bakmaz demek, bakar da Allah herşeyi bakar, görür, işitir, bilir, bakmaz demek yani önem vermez. Allah nazarında, Allah yanında önemli değildir demek. Yani bir insanın güzellik müsabakası yapıp da, efendim, dünya güzeli sesse, yüzü çok güzel olsa, boyuk olsa, tam ölçüleri uygun olsa, onun çok önemi yoktur. Kalbi fesatsa, imanı yoksa, veya işi bozuksa, yolu yanlışsa onun yüzünün, şeklinin, şemalinin, vücudunun, güzelliğinin, kuvvetinin, el damının efendim bilmem, tenasümünün önemi yoktur. Allah ona bakmaz, dış görünüşe bakmaz. Yani ona önem vermez. Adam gönlüne bakar insanı ve yaptığı işlere bakar. Yani insanın gönlüne önem verir ve niyetine önem verir. Gönül kelimesi dediğimiz şey kulub, kulubikum özellikle yazılı ila kulubikum ve anılarla kalplerine bakar diyor. Şimdi kalp ayetlerde ve mahallesi şeriflerde kalpten maksat tıbbi et parçası olan şöyle yumruk kadar olduğu söyleniyor İnsan kalbinin sağ, sol memesinin altında bir et, efendim kaslardan ibaret bir organ, bir uzun kampon kalıyor vücuda. Efendim yani iki kulakçığı var, iki karıncığı var, dört bölge, efendim kirli kan oraya geliyor. Ondan sonra oralardan geçiyor, akciğere gidiyor, akciğerde temiz kan haline geliyor. Efendim, kalbe geliyor, kalbin o tarafından vücuda pompalanıyor temiz kan olarak, oksijen olarak, gıda olarak hücreler onları alıyor da yine kirleniyor, kirli şeyleri alıyor tekrar kalbe getiriyor, kirliler tekrar yere gönderiyor böylece vücuttaki kullanılmış malzemeleri, yakılmış malzemeleri hücrelerden kan alıyor, kalp onu pompalıyor Ak ciğere gönderiyor. Ak ciğer de tarzeleniyor. Tekrar vücuda gönderiliyor. Bu muazzam bir iş. Müthiş bir iş. Efendim, en sağlam makine kalp dediğimiz şey efendim biz Türkçe'de yürek diyoruz. Kuş yüreği, koyun yüreği, sığır yüreği, kasapta efendim de ciğercilerden satılıyor. Yani bu ayetlerde, hadislerde geçen kalp sözü bu değildir. Gönül dediğimiz şeydir. Bunu nereden biliyoruz? Ayet-i Kerime'de allah Teala Hazretleri buyuruyor.